var değişik olabilir ve metotların detayları var. Yani bir insan sahadi olmak istiyor, spora başlıyor. Spora başladığı zaman da çeşitli aletler kullanır. Bunlar kimisi farklı yapar, kimisi halter kaldırır, kimisi efendim surf yapar, kimisi yüzer, kimisi efendim karate, güdücüsü, taekwondo, efendim adını bildiğim bilmediğim şu veya bu şekiller, bir şeyler yapar. Yani bunlardan maksat nedir? Bir, bir maksat vardır. Belki bir savunmadır. Belki bir yudun kazanmasıdır. Belki ruhun dinlenmesidir. Ama bir amacı vardır. Detayları olabilir. O detay, o genel sistemin içinde bir anlam ifade eder. Buradan ikinci sorunun cevabına geçiyorum. Bu açıklamadan sonra. Rabıta nedir? Şimdi tarikatlarda rabıta diye bir olay vardı, Bu birden yani, o mumi konu, birden hop çok küçük bir delilere gelmiş oluyor. Tabi kasavufla, tarikatla hiç inlenmemiş bir insan için birden çok şey olabilir ama ne yapalım, sorun sorunmuş, atlamıyorum. Yani, rabıta aslında irtibat kurmak demek. İrtibat kurmak da zihnen irtibat kurmak demek, değil mi? Yani bir çeşit düşünme demek, tahayyül demek düşünme ve hayır demektir. Rabıta bir şeyi düşünmek. Düşünmek İslam'da sevaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel şeyler diledi. Sevaptır tabii. Mesela buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, "Tefekkürü saati hayrum min ibadeti senedir. Bir saati bir miktar tefekkür etmek bir şeyden ibadetten daha hayırlıdır. Bazen de bir başka bir şey var tefekkürü saatin hayrun bin ibadet neselen. 60 yıllık ibadetten daha varıyor. Neden? İnsan tefekkür sayesinde gerçekleri buluyor, yolunu değiştiriyor, yanlışını bırakıyor, doğru yolunu Evet, ilerliyor, insanlara faydalı işler yapabiliyor. O halde tefekkür güzel bir şey. Oturduğum yerden tefekkür ediyorum ben. Konsantre oluyor. Ya bu konsantre olmakta bir zarar yok. Yani, e, Avrupalı, İsveçli, Alman, Amerikalı, İngiliz, transandardal meditasyon yapıp da gözlerini kapayıp konsantre olduğu zaman vay be neler yapıyor elin adamı diye, başımıza gidiyor da, yani benim dedelerim yıllar boyu rabıda yapmış, niye şey unuttum, ne varmış yani. Rabıda nedir? Rabıda düşünmedir. doğru mu? Neyi düşünecek? Düşünmede, düşündüğü şeyin cinsine göre rabıdanın çeşitleri vardır. Tabii burada hangi rabıda diyor söyleniyor ama ben biliyorum. Ama detaylarını anlatayım. Rabıta, bir ölümü düşünmekse Rabıta-i Mevdu adını alır. Bir başka adı Tefektür-i Mevdu'dur. Ölümü düşünmek. Ee, ya ölüm de düşünülür, düşünmez mi? Aa, sen uğraşsa pek o kadar karışma. Şimdi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ''Ekse bu likvelmevdu'' Ölümü düşünmeyi çok yapın. Neden? O sizi, nefsinizi ıslah eder ahireti size hatırlatır, günahlardan kesilmenize yol açar, Allah'ın yöntemlerine sebep olur diye tavsiye etmişim. Ben sizi küncü nehne gitme ziyaret et kubur el-ânefe zûruha ve innhû tüzekçim tümrük âhire ve innhâ tüzekçim tümrük Ben sizi bir zamanlar kabirlere gitmeyin diye resaklamıştım, men etmiştim kabir ziyaretinden ama şimdi şimdiki ziyaret edin çünkü bize size ahireti hatırlatır diyor. Ben size kabir ziyaret ederdi. Vakî kabir sanına giderdi. Efendim yani biliyoruz bazı gecelerde gidip diğerlerini. Demek ki rabbet değil mi ölmüşülmek hadis senin yerine olan daha bir şeydi? Rabbet değil mi? Evet. Rabbet değil had. Kaçırılar mıydı? Şanslı zaman. İstisnım ben. Evet. Yani herkes işi olur dersi olur bir saatlik müsait beş dakika değil mi bu şey? 10 dakika daha mı devam edelim? Mesela devam mı? Kaç dakika mı? Oldu tamam mı? Burada keseyim zaten. Üç, üçüncü soru, Türkiye'de ANAP'la ilgili bir şey var, katılmıyorum. Şöyle demiş, Türkiye'deki tarikatların ANAP'ın belli bir oy gücünü oluşturduğunu yazan basın hakkında ne söylersiniz? Yani tarikatlar ANAP'ı destekliyor filan gibi bir şey. ...den kaynaklanmış bir soru oluyor. Bilmiyorum yani o onu destekler, bu bunu destekler. E, kimin, kimi destekledi, kimseyi ilgilendirmez. Ama ben şahsen e, eğer bu bize sorulduğuna göre, bize erva olduğumuza göre... ...efendim mesela Anak'ı destekliyor musunuz gibi zirnen böyle bir soru merak, e, meraktan kaynaklanıyorsa ben desteklemiyorum. Ve hiçbir zaman desteklemedim. Tabi bu bir iddia sayılır yani acaba destekledi de desteklemedi mi diye düşünebilirsiniz. O zaman yazılara bakarsınız. Yani dergilerimizde yazılarımız vardır, kitaplarımız vardır, şeylerimiz vardır. Ben hiçbir partiyi desteklemedim. Benim için partiler geçici müesseselerdir ama prensipleri söyledim yani idey ve malivi değerlerimizi koruyucu şeyleri desteklediğimi söyledim. Parti ve şahıs benim için önemli değildir mühim olan yol ve İslam'a faydalı olan bir şekildir. Onun için benim böyle bir herhangi bir partiye, estağfurullah derim yani herhangi bir şekilde böyle bir desteğin bahis konusu değildir. Tenkinin bahis konusudur. Hatalı gördüğüm zaman tenkin etmişimdir. Olması gereken şeyi görürüm şimdi. Parti konusunda üç şey söyledim ben. Tavsiye ediyorum. Ey Müslümanlar, politikayla ile ilgilenmeseniz olmaz, İlgileneceksiniz. <Gülüyor> politika ile ilgilenmeseniz olmaz. Çünkü o da sosyal hayatın bir parçasıdır. Yani politikada <gülüyor> sosyal faaliyetlerin bir parçasıdır. Evet orada da bir faaliyeti olacak. Bir Bunun için yapacağınız ilk şey son bir son altından bir parti kurabilirsiniz. Kurun. Yani çok iyi insanlardan meydana gelmiş olarak mükemmel bir parti meydana getirebilirsiniz. Getir. Böyle bir gel meydana getirme şeyini oluşturmakta her türlü desteği yapın. Çalışmayı yapın. Bunu yapmazsanız, yapamıyorsanız, yani Müslümanları bir çatı altında toplayıcı ve aksiyonlarında devlet topluluğu yapıp sonuca götürücü bir şey yapamıyorsanız, o zaman her parti içinde en iyilerin en yukarılara çıkması için herkes gayrı sabredebilir ki kötüler politika mesleğinde öne geçip de işi berbat etmesinler. Yani hangi ihtimal galip gelirse de ümmet zarar görmesin. Böyle bir çalışma yapılabilir. Bu da seçimden çok önce yapılacak bir çalışmadır tabii. Birincisi, seçimden en önce yapılacak çalışmadır. Tom, Avis, bir Parti kurban. Bu olmayınca seçime daha yakın bir zamanda yapılacak olan çalışma, ikinci çalışmadır. Üçüncü çalışma da seçim gününde yapılan şeydir. Veya seçim gününde yakın günlerde danışarak, konuşarak, önümüzde şu kadar namlet çıktı, 8-10 bunlardan hangisini seçeceğiz diye bir çalışma. Bu çok geç kalmış bir çalışmadır. Çünkü namletleri kendileri teslim edemediler. Karşılarına hazırlarınızdan ücretler geldi. Bunlardan bir tanesini seçme durumunda bırakıldılar. Bu e, Müslümana yakışmaz. Yani Müslüman önceden tedbir almalıdır. Önceden çalışmalıdır, önceden yap, yapması gerekir. Ama yapmalı. En son noktada da yine en iyi seçmeye çalışmalıdır. En iyi seçmede de kendisi tek başına karar verirse, belki sübjektif olur kararı, aklı başında arkadaşlarıyla istişare etsin. Akıllı, uzun, bilgili, dinler, alim, fazl, kâmil insanlarla istişare etsin. en iyisi, ben seçmeye çalıştım. <gülüyor> Derim. Yani böyle prensipler söylüyoruz da. Buradaki kağıtlarda da baştan aşağı böyle hep portföy sorular hiç yani anlat ettim mi? Üniversite terbiyesi mi? Portföy açması ee, Yani yoksa bunlar mı? Başka bir şey yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Anlamıyorum. Ben ne o kadar komisyon olmayız, siz de e, tahsildesiniz, Tahsildi bir tamamlayın, başlı başına bir bilgi gördük sayılır sayede ondan sonra şey yaparsınız. Diye düşünüyorum ben çağız. Tarikat mensuplarınca, 4. soru ve 7. soru, ondan sonra karşılıklı diyalog inşallah. Hocam tarikat mensuplarınca veya tasavvuf kitaplarında olan işte olaylar anlatılıyor. Uçmak vesaire bile. Evet. Anlatılır, doğrudur. Buna derler keramet, Değil mi? Keramet derler. Acaba keramet var mıdır, yok mudur, olur mu, olmaz mı? Keramet vardır. Keramet Kur'an-ı Kerim'de vardır. Keramet hadisi şerifte vardır. Yani e, keramatün evliyâ-i hâktır. <gülüyor> Evliyanın kerameti hâktır. Ehl-i Sünnet'in fenaati görüşü. Âlimlerin ekseriyetinin, yüzde doktorun yük ekseriyetinin görüşü budur. Bazıları usul bakımından itiraz etmişlerdir. Varlığından itiraz değil de maliyetinin tarif konusunda ödenildi. Bazı başka gibi bir şey vardır ama her haklı hattı ve var. Kur'an-ı Kerim'den misal konuşamıştır. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okuduysanız zaten efendim, siz de bileceksiniz. Hanımlarla ilgili bir toplantı olduğu için ilk önce hanımsal bir misal dediğim, hanımlarla ilgili bir misal dediğim Meryem validemiz, biliyorsunuz Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımının yeğeniydi ve annesi onu doğmadan evve ben bu yavrumu ibadethaneye vakf edeceğim. Hep ibadethaneye hizmet etsin diye nezaret etmişti. İni nezaret e, dedikemafi batmaz, patralar kapatıp edinmi diye. Ne artık ben evladımız senin dinine vakf Sen bunu benden kabul et demişti. Hem va da at rabbi inni va ha gün da doğdu olduğu zamanda, yaradzim, kız doğdu demişti sanıyordu ki erkek doğucak erkeğimiz de tabii kiliseye gideceğimizde ibadethaneye hizmete bir kız doğdu. Allahu alemcima va da at, evvah kes gün ve inni şeytanı Bu ayet yani Allah onun olacağını zaten biliyor ama. Yani o nezil takup etmiştir, o ibadethaneye vakfedilmiş, ömrünü ona vakfetmiş bir mübarek hatun olmuştu. Anasından niyetli öyle, doğumundan başlamış bir hayat şekli ve Meryem Vazemiz cennetlik bir insan olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim onun cennetlik olduğunu bildiriyor. Cennetlik insanlardan birisidir Meryem Vazemiz. Meryem Halidemiz ibadet ediyor. hanesi hiç kimsenin giremediği bir yerde. Kapısı kilitli. Sadece Zehriye Aleyhisselam yeğeni olduğu için hanımını ona iyice getiriyor. O da ibadet ibadethanede, ibadetle, taahhütle meşgul oluyor. Camilere girdiyseniz mihrabın üzerinde bir ayet cümlesi görürsünüz. Bir bölümünü görürsünüz. Küllama, zehale, aleyhrab, zehriye, mihrab. Yarım bir şeydir bu ibadetin devamı. Kullama دخل عليه زكريا من ها ووجد عند هاريسه. قال يا مريم انما بك هذا قال هو من عند الله ان الله الذي يرزق من tamamı budur. Şimdi burada anlatılıyor ki Zekeriya Aleyhisselam her ne zaman bir şeyler getirmek için Meryem validenin yanına girse kapı kapalı başka kimsenin girmediği bir yer, وَجَدَ عِنْدَهَا رَزْعَاۜ Orada mevsim dışı yiyecekler görüldü. Mevsim dışı diyor rivayetler, yani dışarıdan biri tarafından getirilmiş de olamaz çünkü mevsim dışı. Kışın yaz meyvesi olmazdı, yazın kış meyvesi olmazdı ama onlar vardı orada. Ve Zekeriyya da bir peygamber. Fakat yine hayretle söylüyor galiba, ''Ya Meryem'ı en lalike hazır, ey Meryem nereden gidiyor sana bunlar?'' öyle. Böyle vaat edildi diyor. Böyle düremin indir. Allah tarafından. Allah gönderiyor. İnna Allah'ın istediği müeyşe olduğu gibi insan. Allah dilediği kulunu istediği şekilde böyle hesaba, akla, ölçüye gelmez şekilde rızıklandırır. Bu bir kerametdir. Yani olay istifadır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kerametin bir misalidir. Şimdi böyle şey olur. Yani Olur mu diyemezsin, müminler zaten Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Ama olur, olun da ben size söyleyebilirim. olur. Olağanüstü şeyler olur. Ben tarafta yerler vardı, bizi i̇şte yana tutuyordu. Şurada var, orada var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de başka misaller de var. Mesela yine çok olağanüstü misallerden birisi. Sabah melikesi yine hanımlarla ilgili bir düğümsel çıktı. Biliyorsunuz sabah melikesi vardı. Yemen tarafında bir ülkenin hükümdarıydı. Hangi hükümdarıydı? <gülüyor> bir melike sabah melikesi hükümdarıydı. Fakat kavmiyle beraber bunlar kutperest miydi? Güneşe tapıyorlardı. Güneşe tapan bir kavimdi. Süleyman Aleyhisselam'ın bunun bilgisi gelince, Süleyman Aleyhisselam'ın <gülüyor> asrında yaşayan bir hükümdardı. Haber gelince ona mektup gönderdi. Dedi ki, <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam, bu <gülüyor> da tapmayın, imana gelin. Efendim e, şirki köfülü bırakın, bırakmasanız efendim e, sizi cezalandırırım. tarzında bir mektup. İnnehu min Süleyman. Kale, Kale ila ey yuhedmele, o utiye ileye kitabu kerik. Şimdi Seba Malikesi böyle anlatıyor, kavmini topluyor, ibadetine. Diyor ki, ey Divanım, ey toplum, bana bir mektup gönderildi. Bir kuş kuş vasitesiyle, kuşla haberleşme suresinde mektup geliyor. Süleyman'a Mekşilanda, inni utiye ileye kitabu kerik. Bana bir mektup gönderildi. İnnehum min Süleyman Bismillahi Süleyman. İsmi müküllerden ve Allah adıyla İsmi Rahman ve Rahim diye bir mektup. Ela taklou aney <gülüyor> ve tuhmi bana karşı gelmeyin emrime aksi olmayın ve Müslüman olarak bana geliniz vaadin. Şimdi bu mektubu böyle açıklayız divana, divandaki vezirler efendim divan ahalişi yüksek şahsiyetler, eşraf diyorlar ki. ''Nahnu <gülüyor> ulu kuvvetin ve ulu simşelidin'' Biz güç kuvvet sahibi, sahibi, ordularımız var, kuvvetlerimiz var. ve emru ile ki, fen zurri mazate emru'' ''E bir ferman senindir ey fikirdar hanım, ne diler? öyle yapalım, yani madem sana böyle küstah ve küp gelmiş, savaşırız.'' demek istiyoruz. Onun üzerine Şüphir'in Sabah Melikesi diyor ki, ''İnnel bölüyü te illa daferi ukariyeden efsaduha'' Hükümdarlar sizin bildiğiniz gibi değildir. Yani böyle bir savaş oldu mu? Bir ülkeye girdiler mi? Şeyh'i mahvederler, perişan ederler. Efendim, وَجَعَلُوا اَا بِيْزَتَ اَهْرِحَا اَذِلَّهُ Boylu asil, efendim, aziz insanlarını hor, delil durma düşürürler. Esin ederler. Yadalar, öldürürler, filan diye. Ben onlara hediye gönderirim, filan diyor. Hikayeyi biraz kısa keselim, çünkü uzak, tırman iyi olacak. Sonunda, Efendim evet. hediyeleriniz sizin olsun ben hediye istemiyorum imana gelmenizi istiyorum tarzında ikinci bir haberleşme. Bakıyor ki başka şey yok. Saba menesi bir heyetle beraber Süleyman aleyhisselamın semtine doğru gitmek üzere ayrılırlar. ülke konan bir yolcular çıkıyor. Fakat benim tarafımda Süleyman aleyhisselam diyor ki Ey yükümün, eyünün, eyünün, eyünümün, spinin bir arşaha tabi eyünümün, mislimin. Onlar İmran'a gelmek üzere buraya gelip uçmaların olmadan önce, onların tahtını, sefah melikesinin tahtını o ülkeden buraya sizden kim getirebilirim? Cinlerden bir ifrit kalkıyor diyor ki, ben onun sen yerinden kalkmadan o tahtı bitiririm buraya. O öyle derken bir başkası da diyor ki, bu veziri Afsat İbn-i Berkıya olduğu söylenir. Ben onu senin gözün baktığı yere öbür tarafa dövmeden şıp diye getiririm diyor ya. Şirkete şey trak getiriyor tahtı. فَلَمْا رَعَهُ مُسْتَقِرْا اِنْدَهُ قَالَ هَذَا مُنْ فَاتْتَ رَبِّي Süleyman Aleyhisselam tahtı böyle karşısında bir mücretsel bir şekilde trak gelmiş diyoruz ya. Diyor ki, bu benim Rabb olmam ki Fazl-ı Kerber'dir, keravettir yani keramet, ikram demek. Allah'ın bir fazla da bu yiyip bir önüne eriştirmek. Yani bu nimetlere şükür beni de nimetik nimetini bilecek miyim, bilmeyecek miyim diye göstermek için böyle bu nimetlerle Allah bana veriyor diye şey yapıyor. Şimdi bu da bir olağanüstü olayları. Yani Sabah Melikesi'nin tahtını Sabah ülkesinden Filistin ülkesine ışınlanma dersen hepsi gayet de kolay bir şey. Istedir. Yani ha, tamam, böyle bir şey terövizyonda görmek sevmiş değil. Getirilmesi. Bu da bir keramettir yani. Getirmiş, nasıl getirir? Getirilebilir, götürülebilir olduğu anlaşılıyor. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'den misallerdir Peygamber Efendimiz'in hayatından misaller çoktur ama o, o peygamberdir diye itiraz ediyorlar bu sefer bazen de. Peygamber diyorlar. Peki ya, o zaman bıraktık peygamberi. Büyüklerin hayatına geliyoruz. Hz. Ömer'in macerası çok meşhurdur hütbe okurken Medine-i Münevrede, camide, diyor ki, ya Sariye, el-Ceber, telaşlanıyor. Ey Sariye, daha dikkat et, daha dikkat et. Sariye, İran'da düşmanla çağrışmakta. Ee, Hz. Ömer, Emirül ül müminin halife, Medine'de hütbe okumakta. Hütbede, Sariye'ye sesleniyor, daha dikkat et. Sariye, üç ay, beş aylık mesafede, o buradan Sariye adlı komutana talimat veriyor. Tabii. Sonradan anlaşılıyor, Sariye'nin arkasından düşman bir çevirme yapmak istemiş. Çevirme yapsa ordu yenilebilir. O zaman Hz. sesini duymuşlar. Ey Sariye, daha dikkat et, arkana daha ver. Kendini kolla binen tarzında bir haber üzerine toparlanmış, düşmanı çevirtememiş arkasını yenmiş. Şimdi bu İslam tarihinde yazılmış ve olaymış. Bu da efendim, televizyon mu diyelim yani uzaktan görme ve evet, teler duyurma nasıl diyeceğiz. Bakınca ne tele de duyurması. Televizyon, ne de tele duyurmak diyelim. Oluyor. Demek ki maddenin bir yerden bir yere nakli. Bir. Efendim, ortaya bir takım şeylerin var olarak getirilmesi. İki. Bir insanın Hı. uzak bir yeri görmesi, uzak bir yere sesini duyurması. İki, üç. Bir insanın bir yerden bir yere gitmesi, gelmesi. Miracı biliyoruz, Mirac harfi olayının olduğunu biliyoruz. Demek ki Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Çevremizdeki fiziki olaylara alıştığımız fizik kanunları dışında alıştığımız fizik kanunlarımız dışında onlar gibi yakın olaylar vardır. Bunlar peygamberlerden sadır olmuşlarsa bu nice adına alır. Efendim, peygamber olmayanlardan sadır olmuşlarsa e, keramet adına. Keramet Evliya, Allah'ın sevgili kullarına Allah'ın böyle ikramları vardır. Kur'an-ı Kerim'de de misali vardır. Günlük hayatımızda da misali vardır. Bizim de hayatımızda risali vardır. Ben şahsen mesela hocamızda çok kerametler gördüğümü size rahatlıkla söyleyebilirim. Misaller verebilirim. Yani hayat sizin gördüğünüz kadar basit değil. Gelin demesine gelin ve konteksliğine de konteks bir şey. Daha başka sorunuz varsa veya şimdi gelelim. <gülüyor> i̇sterseniz biraz daha başka şeylerde de anlatabilirim. Hepinize teşekkür ederim. Taptan bitiriz zaten kaçmak lazım. Buyurun. Evet. Kalkamaya evet. gerek Kalkarsanız görürüz arkadaşlar kim olduğunu. İsmini de söyle bilmeyenler değilsin. İlk önce teşekkür ederim. Ee, Soldatın sahabelerin hayatından örnek alınmasını ve okunmasını önermişsiniz. Konuşmamız e, hakkında, tabii ki, e, sahabeler gibi haline, nasıl Allah sadada seneme zaman zaman soru yöneltmeleri, hatta bazı itirazlarda bulunmaları, bu taraftan gecelerdeni, Anadolu'daki e, öğrenci-hoca ilişkilerinin ötesine aktim ettiğini. Dolayısıyla bu cesaretten dolayı ee, Anadolu'daki öğrenci huzuluk eee şeyini adamla nedeniyle biraz aşarak sabahken eee örnekle birkaç tane soru yöneltmek istiyorum. Ee, aslında şunu belirteyim, bir hayır sorum var ama bu derse bakma şey yap. Şey, e, yazılı sadece kalanlar şeklinde bu benim anlamımdır onlar üzerinde risklere dikkatli olmaları. Evet. Özel olarak e, şunu soracağım bir genel soru. Özel sorumdur. Bazı e, tabirler ifade ettiniz. Mesela Peskiye zikri nefis belgesi şeklinde ve e, örnek gibi iki tane ayet verdiniz. Bu ayetlerde geçen e, Eskiye ifadesi Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımız zaman İslami emir ve mehdileri anlatan e, bir peskiye anlatılıyor burada. Şimdi bu ifadeyi sadece bugün tasavvufta bize aktarılan bir peskiş çekme veya Allah'ın adını anma şeklinde bir şey sokabiliyor muyum? Tabii zikir kelimesi de aynı şekilde. Zikir kelimesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bugün özellikle tasavvufla anlatılan zikir kavramından çok farklı şeyler olarak gelmektedir. Özellikle zikir kelimesi Kur'an için kullanılmaktadır. Namaz için kullanılmaktadır, hac için de kullanılmaktadır. Tabii sizlerden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kavramları, kehanet kelimesi de böyle, rabıta kelimesi de böyle. Dolayısıyla bu kavramları bugün sadece ta soğukta anlatılan mesela teskin eve çekilip, ondan sonra tesbih çekmek veyahut aç kalmak şeklinde zikri de evet e, e, bildiğimiz şekilde birkaç tesbih çekmek sabah akşam ziketmek şeklinde değerlendirmek ne kadar ne derece bu ani nasıl ne ifade ettiğiniz büyük sünnete uygun olacaktır ilk önce bunu sorayım. ondan sonra Onun cevabını verin evet. şimdi. E, Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin ve bütün dillerdeki kelimelerin birkaç manası vardır. Mesela Türkçe'de yüz kelimesi. Bir hander, e, hunder <gülüyor> demektir yani 99'dan sonra bir de çehre, simar filan manası vardır. Çay kelimesi, bir kırmızı eğitim meşrubat manasında, vardır, bir de nehir filan manası de Kur'an-ı Kerim'de de zikir kelimesinin zikir kelimesinin muhtelif kullanımları var. Kullanımlarından bir kısmı evet mesela şeyde inna inna der yani zikri biz indirdik ez zikir ez zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz ayet kelimesinde ez zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir ama maksat Kur'an-ı Kerim'dir yani e, metlulü Kur'an-ı Kerim'dir ama zikir de <gülüyor> hatırlatma, anma manası. Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlatma, Allah'ı andırmak, Allah'ın Teala Hazretleri'nin birtakım hatırlatmaları olduğu için Kur'an-ı Kerim'in çeşitli isimlerinden bir tanesi de zikir kelimesidir. Ama yani ayet-i kerimelerin hepsinde zikir kelimesi geçtiği zaman buradan maksat Kur'an'da diyemezsiniz. Başka manaları kullanır kullanılır. Vardır. Mesela Beledikrullahi Ekber ayet-i de burada da maksat namazdır. Yani namaz çok büyük bir e, ibadet demektir, çok önemli bir ibadet demektir manası geliyor. Ama burada da bu kelime doğrudan dolayı namaz gelmiyor, namazın bütünüyle bir hatırlama, hatırlatma, Allah'ın karşısında durma, onun efendim, varlığını, birliğini, Efendim azametini, celalini, münezzehliğini bilme bakımında o isim yakıştırılmıştır, Onlar o isim verilmiştir. Yani namaz da zikrin âlâsıdır. Kur'an-ı Kerim'de zikrin âlâsıdır. Çünkü içinde Allah'ın anlatılacak şeyler var. Daha başka bir e, hadisi şeriften misal vereyim. Sen diyor Peygamber S.A.V. bu Ramudullah hadiste şimdi bunu söyleyebilirim. Bir hadisi şerifinde... Eğer sen Allah'a itaat ediyorsan, Allah'ı zikrediyorsun demektir. Ama istersen namazın ve tilaveti, Kur'an-ı Kerim'in vesaire mantık ölçüde bile olsa. Ama sen eğer Allah'a aşık oluyorsan, Allah'ı zikretmiyor sayılırsın, istersen namazın, niyazın, tesbihatın ve Kur'an-ı çok sevinir. Yani buradan anlaşılıyor ki, zikir esasında anmak, hatırlatma demek. Ama hatırlatma ağırlıklı olduğu için Kur'an-ı Kerim zikir adını almış, hatırlatmalardan müteşekkil bir ibadet şekli olduğu için namaz zikir adını almış. Efendim. Ayrıca bunun dışında da e, benim özellikle zikrettiğim ayet zikir, işte şimdi bizim şu el-i kardeşlerimizin çektiği zikir manasıdır. Orada da yani net olarak o manaya kullanılmıştır. Çünkü duyuluyor ki ya ehl-i dinlere rağmen nüskurullaha zikem kesin olarak çok şey yapılmıştır, tasavvuf ediliyor. ''Ve bihuhu büyük etenler asiladen diyor. Buradan mutlaka zikir böyle şey yapmak demek. Sonra okuduğum bir ayet-i kervede de yine tam bizim mürat ettiğimiz yani tasavvufi diğer manasıyla zikirdir. Ee, Orada da vezir isme, Rabbi'ye hükmeten ve, ve asıla çok açık. Yani Rabb'in adını sabah akşam zikret diye geçiyor. Gelelim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uygulamasına. Peygamber sallallahu aleyhi sallam efendimiz şu bizim anladığımız diğer şerizlik gibi, efendim kendisi yapmış da <gülüyor> zikretmiştir o tarzda. Günde yüz defa Estağfurullah demeyi tavsiye ediyor. ediyoruz. <gülüyor> Günbahani hazretlerini <neyi> yüz defa da <gülüyor> İlahizallah demeyi tavsiye ediyoruz. Efendim Sonra, hepinizin bildiği, hiç itiraz edilemeyeceğiniz çok net misal, her namazın arkasından otuz üç, subhanallah, otuz üç, 33 güldah, otuz üç, Allah'a bekler, uka'yla, illallah, Allah'a bekler, ve la Yani onun devamı, bunun yüz ettiğini söylüyor. Demek ki mütadid defa zikretmek, yani tam dervişlerin anladığı anlamıyla, yani, maalesef değil, haç manasında kullanılmaz şeyleri, Kuran-ı Kerim'de. Haçta zikir, zikirden bahsedilir, yani terbiye, zikirdir. Dua var, diye geçer. Ve ve yorum daha indir beş ayet harfı. Yani mübarekete geldiğiniz zaman orada Rabb'inizi zikredin dedi. Oradaki zikir dua, telbiye, evvelim vesaire filan anlatacağız. Kaç kelimesi e, zikir yani haçtan zikir kelimesi kullandı da haç edilmiyor da hacın içinde zikrin çok olduğu binaenine hacın da büyük bir ölçüde bir zikir ibadeti olduğuna dair şeyler oluyor. Şimdi Peygamber Saddam'dan Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in <gülüyor> de çok kesin olarak tam bizim anladığımız klasik, klasik manasında da zikir vardı. Öbür <gülüyor> Şey Tezkiye kelimesini yani... anlatmalı. Affedersin, yazın. Tezkiye kelimesi Tezkiye kelimesi nefsi tezkiye, bahis konusu olduğu zaman onun ayıplardan efendim, arındırılması, temizlenmesi manasılardır, çok kesin. Yani başka bir e, şeye yorumlamasıyla zihin kaybedecek kadar veya anlaşılmayacak kadar kafalıdır Çok net bir şekilde nefsin terbiye edilmesi, ayıplardan kurtarılması, kötü huyların atılması, iyi huyların alınması tam tasavvuf bir manasıydır. Şimdi şu anladığım yani zikir olsun nefis teskisi olsun bizim anladığımız manada sadece bir kesime ait şeyler değildir yani. Özellikle bunu açıklamasından vazgeçtim. Ha yani. şimdi tabii yani bu hürmet hürmet-i Muhammed'e emirdir bu zikir vesaire ama sadece bir kesim yapıyor, bu sakatlar yapıyor da kaçıyor. Yani bu bu herkese Bu, bu yani. Evet. Yani herkese emirdir ama sadece evet. dervişler yapıyor, direkt de kaçıyor. Evet, evet. Ben Bir e, tasavvufu anlatmanız manası hususunda şahsen güzel anladığım mesele. Yani ben sizin tasavvuf anlatmanızı, tasavvuf anlatmanızı şunu anlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alıp pratik olarak yaşayan insandır. Buna baktığınız zaman yani sadece isimlerini saydığınız zatlar mutasavvuf değildir. Bir kitap okuyan da mutasavvuf değildir. Bir özgüven de mutasavvuf değildir. Bir şey de e, tutuk da de mutasavvuf değildir. Yani bunu anlamamız gerektiği literatüre konuştuk. Bunun hareketle şu soruyu e, mücadele ediyoruz. Şimdi tasavvuf İslam olduğuna göre yani Resulullah'ın sünneti olduğuna göre tarihte bir vakta giriyoruz. Bir tekke medrese kavgası giriyoruz. Bir kelim ilmiye kesimiyle efendim nefsimizi sadece neskilerin kesiminin kavgasını biliyoruz ya. Eee kitaplara da geçmiş bir sürü ilmiye münakaşaları biliyoruz. Fıkıh tartışmaları ondan sonra şu, bu Evet, gerçekten tasavvuf dediğimiz olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet bu şekillerle ifade edilen bir İslam ise biz niçin buna böyle bir isim vererek ümmet-i Muhammed'i yeniden veyahut böyle bir şey içerisine koyuyoruz? Buna hıristasavuf değil de direkt olarak İslam olarak anlatmak daha doğru olmaz mı? Şimdi İslam kelimesi o kadar geniş bir terimdir ki İslam olarak anlatırsan da zarf anlaşılır. Yani elbette ayrı terminoloji kullanacaksın. Mesela şeyde tefsir kelimesi de şeyde yoktur, Peygamber Efendimiz'in zamanında yoktur. Ama tefsir ilmi doğmuştur ve ondan sonra bir tefsir kelimesi şey yapmıştır, e, tedavine girmiştir ve kimse de bundan rahatsız olmuyor. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında yoktur. Kudur kelimesi Peygamber Efendimiz'in zamanında İlim fıkıh manasıyla yani ahkam-ı şer'iyeyi anlatan ilim olarak mevcut değildi. Fıkıh kelimesi şey amaçlıyordu? Yani dinî ataî konularıyla ilgili münakaşaların, konuların için, içinde bulunduğu bir ilim biçimini teşkil etmişti. İlmi kelam demiştik buna. Binaenaleyh i̇lmi, ilmi kelam, ilmi hadis, ilmi efendim tefsir, ilmi fıkıh veyahut efendim daha başka kelimeler efendim e bu gibi terminolojiler rahatsız olmamak lazım yani sen eğer İslam diyelim diyecek olsak, İslam kelimesi geniş bir tabir olduğunda terminoloji daralır. Yani bir ilimde genişleme oldukça terminoloji çoğalır, terimler artar yani ilmin derinlemesine geçmesini alamettir. Halkın avamın dilinde güç ve kuvvet arasında bir fark vardır ama fizikte güç ve kuvvet arasında bir fark vardır. Yani güç Güç bir başka şey demektir. Efendim, hukuket bir başka bir şey demektir. Arasında bir nüans farkı meydana gelmiştir. Bir şeyi aldınız zaman bir tanircinin efendim anahtarlarını aldığınız zaman aklınıza gelmeyecek. Yani adını bilmediğiniz bin bir çeşit çeşiti vardır. Oğlum lokma gitti dediğiniz zaman gidip de e, lokantacılar lokma bir ütünün ağzına koymaz şey. Yani şurada o lokma anahtarı kastediyordu. Tabiildir. Normaldir. Kurbağacığı getir dediği zaman da gidip devleten efendim bir küçük kurbağa yakalayıp da götürük ona vermez. Bu bir terminolojidir, Bunun tabii karşılamak lazım. Yani terminolojiye kızmayalım. Terminoloji normal bir şeydir. Ama şöyle bir teklifi şey yapmış, Ebu Hasan Ali El Nedvi yapmıştır. Diyor ki yani bu tasavvuf konusunda o çıktı bir şey söyledi, bu çıktı bir şey söyledi, ben hakim bu tasavvufum dedi, ötekisi ben daha hakim bu tasavvufum dedi. En iyisi bunu efendim, bu münakaşalardan sayılmak için gelin buna ilmi batın diyelim, kutlu batın diyelim, ilmi tezkiye diyelim, ilmi ihsan diyelim, çeşitli e, terminoloji teklifleri yani yeni tabirlerle bunu ifade edelim diye düşünceler olmuştu. Bu bizi şey yapmıyor yani e, sıkmıyor, detayını e, anlatabilirdik, ilmi ihsan denilebilir e, çünkü e, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ömer radıyallahu Aleyhi ve Fasihler'l-Lakrediler şeyi var, Cibril hadisi şeyleri var, orada ''Vevel ihsanı'' ''En taavuzallaha ki ennekü terâhu ve illem tekün terâhu ve innehu yerâket'' İhsan nedir ya Resulallah? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diyor. Demek ki Allah'ı görüyormuşçasına samimi ibadet etmektir. İşte bu isim verilsin demiş. Ayrıca kalbin halik ahvalini anlattığı için ilmi ahvali kulüp kendisin veya ilmi fıkhın batın bahsin denensin bahsini şartları anlatan ilim densin ilmi nefs densin diye tekder olmuştur. Olmuştur ama bu bir tekliftir. Nihayet Ebü şey Ebü Hazim'i alnettiğinin teklibidir. Ama ondan önce de tasavvuf kelimesi konusunda binlerce kitap yazılmıştır, milyonlarca kitap yazılmıştır. Kitabelerde de ilmi tasavvuf diye bir bölüm vardı, karteksler vardı. Efendim e bilgi durumları yani bu bilgi durumları değiştiremezsiniz ki ama en azından bir kütüphanesiniz gitseniz Almanya'da ya da bir kütüphaneye gitseniz tasavvuf kelimesiyle ancak bulabilirsiniz bu konudaki bilgileri. Yani normalde böyle bir şey her şey de efendim insanın gönünce olmuyor yani her şey başka türlü şekillerde gelişebiliyor. normal yani tasavvuf kelimesinden rahatsız olmamak lazım. Sonra çıkmış bir orta bir şey ifade etmek için. Yani biz lisanı niçin koymuşuz? Anlaşmak için. Fikirlerimizi birbirimize transfer edebilmek için, iletişim için lisanımız vardır. Anlaşmayı sağlayacak. Luansları ne kadar arttırırsak lisan o kadar zenginleşir. kelimeleri ne kadar arttırırsak lisan o kadar fakirleşir. Bu hatayı biz şeyde yaptık. Yani Türkiye'yi arılaştırma filan şeyinde. E, yapıldı bu bir terminolojiyi şey yapmak, yani zenginleştirmek daha iyidir. Biz bir Alman profesörümüz vardı, e, meşhur bir bir e, Helmut Bitter diye herkesin tanıdığı bir kimsidir. Bize Alman kendisi fakirdedeki talebeliğim hani sırasında ders verirken dedi ki, sizin dedi şeyi kastediyor yani Osmanlıların son devrinin dilini, yani tam 1910-1915, daha Cumhuriyet kurulmamış. O devredeki dili kastediyor. Sizin her türlü anlamı ifade etmeye yetecek çok gelişmiş bir diliniz vardı. siz bu dilinize kıydınız dedi. Yani dil bir meramı anlatmak içindir. Bu kelimeler de olur. E, kelimeler birbirinden ne kadar farklılaşırsa, anlamlar ne kadar zenginleşirse dil o kadar zengin olur. Biz bugün kafa kelimesini kullandığımız bir yerde baş kelimesini kullanmıyoruz. Kafamı kızdırma diyoruz ama başımı kızdırma demiyoruz mesela. Yani farklılıklar vardı, şeyler vardı. Bu çeşitlilik bizi üzmemeli. Evet. Ya da derslerin bir çok daha vardı arkadaşlar. Onda da her şey var. Arkadaşlar. Evet, buyurun. Ee, İslam'da meslebin önemi anlatıyoruz. Besikt'i anlatıyoruz. Evet. Bir de mezhebe tabi olma insanı e, haline haline bir anlatabilirsin. Nasıl bir sorun da... O, o kalsın, ben unuturum kurum, kalsın, ben de iyi cevap lazım, Bir sorunun kısa soru, ne yani sağ da? altında yani. Başka evet. içinde böyle kaldıysa övmüştür. Acaba bu doğru mu öyle değil mi? Bildiğim hmm. kadarı, onun kadarı ölmemiş. sadece Allah kod. Onun yerine... Bilmiyorum, öyle yapıyoruz. Anladım, peki. Şimdi iki soru soruyor kardeşiniz. Ömer'in bir İslam'da, İslam'da meslepler ve meslektir. Şimdi mezhep zehne kökünden geliyor Arapçada. Gitmek demek, gidilen yer demek. Gidiş yolu demek. Yani o da tarikat gibi bir şeydir. Ama bakın tarikat kelimesinden farklı, fıkhi tarikatlar denmemiş, fıkhi mezhepler demiş. Terminoloji mezheple gelmiş. Terminoloji farkını demek yani. Yani normal bir terim. Şimdi mezhep, bir insanın zihninin gittiği ve karar kıldığı nokta demektir. Yani zihni bir şey düşünüyor e, ve onlar karar veriyor, şu şekilde diye aklının gidip efendim e, sonuçta durduğu yer demek anlamına geliyor. İslam'da mezhepler vardır, fıkhi mezhepler vardır. Yani ahkamı fıkhiyeye ait efendim yönleri, grupları bildirir. Kelami mezhepler vardır. Yani Akaide dair çeşitli yolları bildiren mezhepler. Efendim, Tukhi mezhepleri ele alalım. Tukhi mezheplerin bizce meşhur olanları, dört tanesini herkes okumuştum biliyor. Haneti, Şafii, efendim, Maliki, Hanbeli. Ondan sonra da bunun dışında başka mezhepler var diye söylemiştim. Şimdi bu mezhepler nedir? Yani arkadaşımızın sorusu canlı bir konu üzerinde oldu. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz'in zamanında mezhep yoktu. Nereden çıktı bu? Dört tane. Üstelik dört tane dedi. Yüzlerceydi. Yüzlerce mezhep vardı. Mesela Süfyan-ı Sevir Hazretleri bayağı hadiste büyük alif zamanının müştecilerden bir kimse sevriye meslebi vardı. Yani daha başka mezhepler vardı. Ama şu anda tedavid olan, tedavide olan, olan, devam etmekte olan 4 tane mezhebi biliyoruz. Bunun dışında da İranlar kendilerinin İmam Cadeli Sadık'ın yolunda olduğunu olan mezhebinden olduğunu söylüyorlar. Cadeli mezhebi diyoruz. Ondan sonra Şia'nın başka mezheplerinden bahsediliyor. Yani Ehli işte Sünnet'in dışında Şia'nın çeşitli mezheplerinden bahsediliyor. Şimdi bu fark nereden meydana gelmiştir? Peygamber Şazallah Aleyhisselam Efendimiz'in çarında, insanlar problemlerini çözmek için, sorularını cevaplandırmak için bir kaynağa sahiplerdi Peygamber Efendimiz. Soruyorlardı, Peygamber Efendimiz onlara bildiriyordu. Bilmiyorsa vahiy giymiyordu, sorulan bir soru üzerine. Allah. Efendim, e, o konu hakkında Müslümanlara bir emir indiriyordu, Bir ayet gelme indiriyordu. Anlaşılıyordu şey. <gülüyor> Efendim, e, kanal. Fakat e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanından sonra İslam alemi genişledi. Bir kere Ebu Ebubekir asıldık edebimiz zamanında büyümeye başladı. Hazreti Ömer zamanında Azerbaycan'a dayandı İslam toprakları. Anadolu'nun şeylerinden geldi. Efendim bugünkü Güneydoğu Anadolu dediğimiz yerlere geldi. Maraj yapılan bu kadar da. Bunlar altında kalan sahabe kabirleri var şimdi. Oralara kadar geldiler. Ve Kafkasya'ya dayandılar. Anadolu'da Bizans'ta efendim yüz yüze geldiler. Afrika'da efendim Mısır'ı fethettiler. İleri'ye doğru gittiler. Şarkta yani Doğu'da efendim İran'ı geçtiler. Mavera bin geldiler ve daha ötelere doğru Yürgün. Şimdi bu genişleme, bilginin dağılmasına yol açıyor. Bunun bir misal ve tarihli olay olarak şeyde biliyorum, e, Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in okunması konusunda ihtilaflar başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl okunacak filan diye biri öyle okuyor, biri öyle okuyunca Halil Edeher bu haber geliyor diyorlar ki, yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasında Çeşitli şeyler belirdi. İftiralar belirdi. Bunları yazalım. Onun üzerine Hz. Osman Efendimiz Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor, biliyorsunuz. Motive yerlere gönderiyor. Efendim yazdırıyor komisyona ve her yere bu Kur'an-ı Kerim'in e uygun olarak şey yapılıyor. Böylece herhangi bir farklılaşma engellenmiş oluyor. Hatta bu Kur'an-ı Kerim'lerden bir tanesi de Topkapı Sarayı'ndadır deniliyor. Yani bir tanesi efendim Arap ülkelerinde işte bu şekilde deniliyor. Buna e, yani üm deniliyor böyle büyük yani ana mısallara Hazreti Osman'ın böyle kareminden zamanından geliyorlar mısallara. Demek ki şunu anlatmak istiyorum yani Kur'an-ı Kerim gibi bir harfi bile değişmeyecek olduğunu Allah tarafından müjde olan kitabın okunmasından bile hafızlar zamanla tereddüde başlamış. Ben de bildiğim sureleri okurken bazen takılıyorum. Hafızlar da takılır. Arkasında birisi açıklama yapar yani. Fatih dediler bana. Takıldığı yeri açıklar. Bazen akıllı yerler öbür şeye kayar. Atlama yapabilir. Benzer müteşavih ayete kayar. Öbür tarafta oradan devam eder. Yani bu hafızaların zayıflığından kaynaklanan normal bir olay. Tabi yazıya geçirme bu işi engelliyor. Şimdi bu Genişlemede bilgilerin farklılaşması da kıraatin farklılaşması gibi olmuştur. Bir. İkincisi, İslam toplumu büyümüştür. İslam toplumu genişlemiştir. Ve İslam toplumunun karşılaştığı olaylar çoğalmıştır, çeşitlenmiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hukuk bazı olaylar, bazı sorular meydana gelmiştir. Dicekiz Peygamber Efendimiz Kendisi görevlendirdiği, Yemen'e gönderdiği Muhazid-i Cebed'ir. Muhazid-i Cebed'in Yemen'e gönderdiği diyor ki, neyle hükmedeceksin orada? Ben seni görevlendiriyorum, gönderiyorum. Neyle hükmedeceksin? Diyor ki, Allah'a kitabıyla hükmedeceksin. Yani Kur'an-ı Kerim ne dediyse onu yapacağız. Peki orada hükmü bulamazsan, o zaman Yaraşık Allah, senin sünnetin seni yene göre hükmetler. Peki oradan hüküm bulamazlar namiden. Ne yaparsın? O zaman diyor, düşünür, kendini iştihad ederek bir şey söylerim diyor. Peygamber Efendimiz onun üzerine e, memnuniyetini ısrar ediyor ve ona hayır dua ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz dahi gönderdiği bir valiye veya kadıya veya hakime yani Kur'an-ı Kerim'de bir şey hüküm bulamazsan yeni karşılaştığım bir meseleyle ilgili hadisi şeriflerinde bir konu bulamazsan ne yapacaksın diye sorduğuna göre meselenin çoğalacağı, çeşitleneceği anlaşılıyor. Şimdi meselelerin çeşitlenmesinden dolayı ve bilgilerdeki hafızanın şeyinden dolayı efendim e, yanılmalarından dolayı doğru haberler yanlış haberler seydana gelmiştir. Sonra çeşitli gruplar birbirleriyle mücadelesi de şu şöyle demiştir, bu böyle demiştir darbında kendilerine karşı deliller getirmeleri efendim o zaman rivayetlerin doğrusunu eğrisinden ayırt etme mekanizması getirmiş. Onun için bir hadis tenkili, hadis kritiği hadislerin sahibini zayıflığından doğrusunu eğrisinden mevzulu sahibinden ayırt eden, e, bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan sonra da çeşitli konularda sahabe-i kiramın kanaatleri toplanılmıştır. Tabi, sahabe-i kiramın bir konu üzerinde, bir de bazen aynı olmayabildi. Yani fiilen. Çünkü nasıldır? Bazısı <gülüyor> şöyle dedi, bazısı böyle dedi. Yani bu farklılık oldu. Tabi, Peygamber Efendimizin asrından uzaklaştıkça, bir insanın, İslam'ın özüne ait gerçek bilgileri bilmesi, şansı da daha azalıyor. Çünkü, malzemeden uzaklaşıyor, ana kaynaktan uzaklaşıyor. O zaman bu işin mütehassısları, özel olarak bu işi yakından takip eden insanlar efendim, meseleleri müzakere ederek kararlar almaya ve efendim e, hükümleri e, tarif edip insanların sorduğu sorulara cevap vermeye başladılar. Tabii bu sıradan bir iş değil, çok zor bir iş. Bir kere son büyük bir bilgin olmayı gerektiriyor. Konuyu tamamen ihale etmiş olmayı, kavramış olmayı gerektiriyor. Ondan dolayı efendim bu çeşit insanlara mütehid deniliyor, yani olanca derecede bilgisi yüksek olan ve bir kişiyi tamamen çözümlemek için olanca gücünü sarf eden yetkili, serrahiyetli, mütehassız kimse. Tabii bu fakihlerin, mütehidlerin ilk önde geleni İmam-ı Azam yaş bakımında ve zaman bakımında en önde gelenlerden birisi olur. Fakat İmam-ı Hazretlerin Hazretlerinin mezhebinde bile yani kanaatlerinde yani belirli konulardaki kanaatlerinde bile efendim, yürüyen talebeleri farklı şekilde düşünmüş olabilirler. Düşünebilmişlerdir. Onun için Hanefi mezhebinin içinde İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un, İmam Zübber'in bu hususta Kanaatı şudur, etşüdür. İmamlar şöyle demiştir ama şu şöyle demiştir. Bu böyle demiştir, demişti. Tarzında rivayetlerde karşılaşabiliyoruz. Demek ki esas itibariyle mesela bir kimsenin bir konudaki bilimsel görüşü demektir. Efendim insanların çeşitli konulara bakışı, değerlendirmesi, araştırmalarının sonucunda bir sonuca varmaları da efendim farklı olabildiğinde çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Hatta bir mezhe içinde, o mezhe ve insanların kanaatlerinde bile değişik görüşler olabilmiştir. Bu da normaldir. Yani insanlarının meseleye bakışından ve aldığı kararlarda bir takım farklılıklar olabilir. Kaynakların değerlendirilmesi anlayışı farklı olabilir. Bu bakımdan çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşler incelenmiştir, eğlenmiştir, tahkik edilmiştir, tenkit edilmiştir. Efendim sonunda, durulmuştur mesela. Ve belirginleşmiştir çizgiler. İşte böylece bir takım ana ekoller meydana gelmiştir. Bunlara biz mezhep diyoruz. Bir insanın herhangi bir mezhebe sahip olması mecburiyeti kendisinin bilimsel gücünün iştahat yapacak kadar yüksek olmamasıyla ilgilidir. Yani kendisi eğer ayetleri, hadisleri, i şerifleri, dini kaynakları, efendim edinbe-i iyi diyoruz, şerbi delilleri tam anlayabilecek, yorumlayacak iltisasta değilse, bilgi seviyesinde kapasitesinde değilse elbette birisine tabi olacak. Böyle tabi olan kimseye, yani bir tane soracak ve onun, onun deliğini tamamlayacak, kabul edecek. Böyle tabi olanan mukabit deniliyor. Yani <gülüyor> taklit ediyor birisinin şeyine bağlanıyor ve onun yolunda gidiyor. Eğer bir insanın Kendisi elindeki şeyi toplayıp değerlendirip müstakil bir karar verme yeteneği ve kabiliyeti varsa o da bir karar ortaya sürebiliyor. O da onun o konudaki görüşü oluyor yani mesele oluyor mesele, yani görüş görüşü olmuş oluyor. Bilhallele e, bilimsel gücü çok yüksek olan bir takım üst düzey detayları ve teklifin hepsinden tutarlı, değerli olduğu için belirli. Görüşler, ekoller meydana geliyor ve öyle insanlar da bunların meselelerini yüzde yüz tek başlarına yorumlayıp kez'i karar verdik durumda olamayan insanlar da bunlara tabi oluyorlar. Bunlara da efendim, tabi olanlar deniliyor. Bir mesele salifleri, e, mensupları, o mesele e, uyan kimseler deniliyor. Bu da normal yani başka türlü zaten bu iş halledilemez. Kur'an-ı Kerim'de de zaten Allah Azzeh Aleyhi ve Tehlikeli herkeste bu yükü yutamıyor. Ee, sizden bir grup bildiğin tefakkuh eylesin. Yani dini bilgileri kuvvetlendirsin. Tözdüğü zaman kavimler İslam'ı anlatsın diye bazı büntelerin bu hususta ihtisas yapıp o çalışmaları yapmasını böylece temelik işinde bir iş bölümü meydana gelmesini e, tercih ediyor. Bunu modern hayatımıza getirip modern hayatımızdaki bir şeyle anlatmak istersek, bugün bizim çevremizde çeşitli ilimler vardır. Ve bu ilimlerin Ana üreticileri vardır, mütehâtsızları, araştırıcıları vardır. Bunlar bu araştırmaları yaparlar. Biz de eğer o mesleklerden birisindeysek biz de bir araştırma yapıp bir şeyler ortaya koyabiliriz. Eğer o meslekten değilsek o mesleğin büyük araştırıcılardan pari Diyelim ki tıp değiliz. Eğer benim karnım ağrıma başladığı zaman insanın karnı neden, neden ağrır diye kütüphaneyi kapanırsa karnın ağrısı üzerinde ihtisas yapar kalkmak. Ne yaparım? Bilerim. Efenim şeyi, e, bu işi bilen biri di doktora, vallahi doktor bey dedim. Sabahları bakın şöyle ağlıyor, şöyle bir takım bir şeyler oluyor diyelim. Ondan sonra o da bana bir yazılar yazar, bir haplar verir. Ben de o hapları hiç de takip etmem. Yani o haplar kim yapmış, içine neler konulmuş filan bir gibi bir araştırma deli hap, hapı yutarım. Ondan sonra se derim, görürüm. Ve yapmazsın bu şeyi. Efen. Ve yapmazsın. Niye yapmazsın? Ne se derim? Yani Başka yani başka yolu yok. Yani ya, ya tarif ağrısından öleceğim ya tedaviden öleceğim. İkisinden yani ayrı. Öyle de. Şimdi zamanı yani bir anlattığında tane çok daha iyi dinledim de ben kütüphanelik bir burnucan tutasını bu yapmamı ben artık yapmamı. şöyle bir şey var. E, Bugünkü tıp üzerinde de tartışmalar falan tamam. e, var. O da tabipler gibi... yapmıyor. Yani onun size... tıp ilminde ilgilenenler yapıyor. Veliriyatçı yapmıyor. Hukukçu yapmıyor. Yani efendim Mühendis yapmıyor. Mühendislik konusunda da efendim mesela bir çeliğin bilmem efendim paslanmaz çeliğin yapılması konusunda da tıp, tıpçılar hiç konuşmuyorlar. Efendim herkesin bir ihtisası var yani. Müteahhis olmayan müteahhis zor tabi oluyor. Biz de e, yani e, fıkıh konusunda müteahhis olana tabi oluyoruz. Kendimiz iktisat sahibi değilsek. İktisat sahibi varsa o da içtihat yapıyor. Kendisi bir karara varabiliyor. Ama bu karara varmak tabii e, İlme dayanmalı, yani atmosyona dayanmamalı. Yani keyfi kuray, torbadan kura çekme usulüne dayanmamalı. Yani eğer bir konuda hakikaten serahiyeti varsa insan konuşmalı. Serahiyeti yoksa zaten konuşulmazlar. <Gülüyor> Birisi bir kongrede çıkmış, konuşmaya başlamış, hemen indirmişler. Sen yani, yine aşağıdaki, ben de aşağıdaki. Profesyon ama o konunun dağısı değil, indirmişler. Yani, Şeyde, su versin, o halde kısaca söylememiz gerekirse mezhepler fıkıh ekolleridir ve bilimsel konulmalar <gülüyor> ürünleridir, Efendim, normaldir. Bir insanın bir mezhebe tabi olmaması düşünülemez. Mutlaka bir mezhebe sahip olur. Yani bir kanaate sahip olur. Yani bir fikri olacak bir konuda. Mutlaka olacak, mezhepsizlik mümkün değildi. Bu mezhep ya İmam-ı Azam'ın mezhepi, İmam Şabi'nin mezhepi vesairenin mezhepi olacak, ya da kendisinin mezhepi olacak. Yani kendisi, kendisi bir mezhep ortaya koyabilirse, kendisinin mezhepi olacak. Koyamıyorsa, ona birisine tabi olur. Buyurun. Hepsi olamaz mı? Tabi. Serhat şimdi bu sohbet haldeyi Yok, nefikenin hepsi olamaz mı? Mezheplerin hepsi olamaz. Mesleplerin hepsi şu bakımdan olamaz. Yani e, dört tane meslek var. Birisi şu konuda şöyle demiş, şuradakisi böyle demiş. Ya şöyle olacak ya böyle olacak. Yani Tabii. hepsini